Şüphesiz ki kişi doğru söylemekte devam ederek nihayet doğrucu yazılır ve yalan söylemekte devam ederek nihayet yalancı yazılır. İzahı Doğru söylemekte devam eden bir kimse hem Allah'ın nezdinde hem de halk nezdinde doğrucu olarak tanınır. Yalancı da öyledir. Bir kimse kardeşine bir demirle işaret ederse, yani mümin kardeşini korkutursa muhakkak melekler ona lanet ederler. İsterse o kimse ona baba ve anasından kardeş olsun. Mümin korktuğu müddetçe meleklerin lanetlemeleri devam eder. Şüphesiz ki Allah bir kulu sevdiği vakit Cibril'i çağırır da ben filanı seviyorum, onu sen de sev der ve onu cibrille sever. Sonra semada seslenerek, gerçekten Allah falanı seviyor, onu siz de sevin der. Artık onu sema ehli de severler. Sonra onun için yeryüzüne kabul konur. Bir kula da etti mi, Cibril'i çağırarak, ben filana buz ediyorum, ona sen de buğz et der. Ve Cibril ona buz eder. Sonra sema ehli arasında, Allah filana buz ediyor, ona siz de buz edin diye seslenir. Onlar da ondan buuz ederler. Sonra okul için yeryüzüne buuz konur.